Bir zamanlar her şeyden sürekli şikayet eden, her gün hayatın ne kadar saçma, ne kadar sıkıcı, berbat olduğundan yakınan bir kız vardı. Hayat ona göre çekilmez, çok kötüydü. Sürekli mücadele etmekten, sürekli savaşmaktan yorulmuştu. Bir problemi çözüyor, hemen bir yenisi ekleniyordu karşısına. Genç kızın bu yakınmaları karşısında mesleği aşçılık olan babası ona bir hayat dersi vermeye niyetlendi. Bir gün onu mutfağa götürdü. Üç ayrı cezveyi suyla doldurdu ve ocağın üzerine koydu. Cezvelerdeki sular kaynamaya başlayınca bir cezveye bir patates, diğerine bir yumurta, sonuncusuna da kahve çekirdeklerini koydu. Daha sonra kızına tek kelime etmeden beklemeye başladı. Kızı da hiçbir şey anlamadığı gibi sadece seyrediyor ve sonunda karşılaşacağı şeyi görmeyi merakla bekliyordu. Ama o kadar sabırsızdı ki sızlanmaya ve daha ne kadar bekleyeceklerini sormaya başladı. Babası onun bu ısrarlı sorularına cevap vermedi o an. Yirmi dakika kadar sonra adam cezvelerin altındaki ateşi kapattı. Birinci cezveden patatesi çıkardı ve bir tabağa koydu. İkincisinde yumurta vardı, onu da çıkardı. Daha sonra son cezvede olan kahveyi de bir fincana boşalttı. Ve merakla zaten kendisini bekleyen kızına dönerek sordu. Ne görüyorsun kızım? E, patates... Yumurta kahve baba diye alaylı bir cevap verdi. <gülüyor> daha yakından bak, gel, biraz daha yakından. Patatese bir dokun dedi babası. Kız denileni yaptı ve patatesin yumuşamış olduğunu söyledi. Şaşırmamıştı. Aynı şekilde dedi, yumurtayı da bir inceler misin? Kız kabuğunu soyduğu yumurtanın katılaştığını gördü, bu da normaldi. En sonunda babası, kızın kahveden bir yudum almasını söyledi. Söylenini yapan kızın yüzüne, kahvenin nefis tadıyla bir gülümseme yayıldı. Ama yine de bütün bunlardan bir şey anlayamamıştı. Baba dedi, kusura bakma ama, bütün bunlar ne anlama geliyor, hiçbir şey anlamadım. Babası, patatesin de, yumurtanın da kahve çekirdeklerinin de aynı sıkıntıyı yaşadıklarını yani aynı kaynar suyun içinde kaldıklarını anlattı. Lakin her biri bu sıkıntı karşısında yani suyun kaynamasına farklı farklı tepkiler vermişlerdi. Patates daha önce sert, güçlü ve tavizsiz gibi görünürken kaynar suyun içine girince yumuşamış, ve güçten düşmüştü. Yumurta çok kırılgandı. Dışındaki o ince kabuğun içindeki sıvıyı koruyordu ama kaynar suda kalınca yumurta sertleşti, katılaştı. Ancak kahve çekirdekleri bambaşkaydı. Kaynar suyun içinde kalınca kendileri değiştiği gibi suyu da değiştirmişlerdi ve ortaya tamamen yeni bir şey çıkmıştı. Kızı yavaş yavaş anlamaya başladı mevzuyu. Peki kızım, sen hangisisin diye sordu babası. Bir sıkıntı, bir imtihan senin kapını çaldığında nasıl tepki vereceksin? Patates gibi yumuşayıp ezilecek misin? Yumurta gibi kalbini katılaştıracak mısın? Yoksa kahve çekirdekleri gibi başına gelen... ''Her olayın duygularını olgunlaştırmasına, hayatına ayrı bir kat katmasına ve bunun da bir imtihan olduğunu bilerek bunu özümsemeye izin mi vereceksin?'' demiş. ''Peki ya siz hangisisiniz?'' Karun, Musa aleyhisselamın zamanında yaşadı. Onlara karşı azgınlık etmişti. Ona öyle hazineler verilmişti ki, Karun'un hazineleri, anahtarları, güçlü kuvvetli bir toplulukla zar zor taşınıyordu. Musa aleyhisselama inananlardan biriydi aslında. İnancının gereklerini yerine getiriyordu. Çalışıyor, bazen Musa aleyhisselama destek oluyordu. Çalışırken de ibadetlerinden geri kalmıyordu. O zamanlardaki görgüsü ve bilgisiyle İsrailoğulları arasında yer edindi. Karun aynı zamanda çok çalışkandı. İbadetlerini yerine getiriyordu. Lakin Musa aleyhisselama karşı, günden güne artan bir kıskançlığı nüksetti. İsrailoğullarının Musa aleyhisselama karşı duyduğu sevgi, kendisine duyulmalıydı. Büyük bir kıskançlık ateşiyle kavruldu. İçten içe, ondan daha nasıl iyi olabilirim, ona nasıl zarar verilebilir? düşündü. İmtihan bu ya, Karun zamanla zenginleşmeye başladı. Çok çalıştı, çok da biriktirdi. Bir taraftan biriken kıskançlığı da vardı tabii. Musa aleyhisselamın gücüne asla erişemeyeceğini, kavminin Musa aleyhisselamı sevdiği kadar hiçbir zaman kendisini sevmeyeceğini de çok iyi biliyordu. O zaman... ''Ne kadar daha fazla ben malımı arttırırsam, ne kadar zengin olursam, en azından o yönden onu geçerim.'' diye düşündü. Çok hırs yaptı. Kısa zamanda çok mal ve mülk sahibi oldu. Fakirliğinde sahip olduğu bütün kazanımlarını maalesef kaybetti. Hakkı, hakikati, ibadetleri terk etti. Tüm mülkün Allahu Teala tarafından verildiğini, geçici olduğunu, mülkün Allah'ın olduğunu unuttu. Karun'un bu durumunu gören hatırı sayılı kişiler ona nasihatte bulundular. Ey Karun! Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak Ahireti düşün ama tamam dünyadan nasibini unutma, ihtiyacın kadarını sakla. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara yardım et, iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğa özenme. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez, aman dikkat et dediler. Ama Karun yolunu çizmişti bir kere. Bu söylenenlerin hiçbirisine aldırmadı. Hatta dedi ki: "Ben bu mala ancak bendeki ilim ve aklım sayesinde nail oldum. Ben kazandım." Bir gün Karun zinet ve ihtişam içerisinde kalmine karşı çıktı. Dünya hayatını arzu edenler keşke dediler şu Karun'a verilen mal gibi e bizde de olsa, o ne kadar bahtiyar, ne kadar şanslı bir insan. Kendilerine ahiret ile ilgili ilim verilenler, yani Allah'a tam olarak iman edenler de, ey Karun gibi dünyayı isteyenler, yazıklar olsun size, iman edip salih amel işleyen için, Allah'ın cennetteki sevabı daha hayırlıdır, deseler de iki grup ayrıldı. Karun daha da ileriye gitti. Bir kadına para verdi ve kadından Musa aleyhisselamın kendisiyle zina yaptığını kavme yaymasını istedi. Çok para alan o kadın Musa aleyhisselamla yüzleşti. Kadın nihayet bu işi, bu yalanı para için yaptığını itiraf etti ve herkese vallahi ben zina etmedim Musa ile dedi aleyhisselam. Bunun üzerine Musa aleyhisselam cezasını vermesi için Allahu Teala'ya secdeye vardı. Karun hazinesi onca malına rağmen yenilmişti yine. Ve birden kulakları sağır eden bir ses geldi yerden. Herkesin şaşkın bakışları arasında yer birden yarılarak içine aldı Karun'u. Dün Karun'un mal ve saltanatını temenni edenler şimdi şöyle diyorlardı. Aman Allah'ım! Eğer Allah bize lütfetmeseydi, biz de şimdi... Böyle kaybedenlerden olmuştuk. Karun o andan bugüne ve kıyamete kadar batmaya devam edecek. Yunus Emre'yi bilir misiniz? Bilmem. Ya başına gelenleri? Durun anlatı vereyim size. Köyünde çiftiyle, çubuğuyla meşgul olan Yunus Emre, bir kıtlık yılında çok bunalmıştır. Birçok kerametlerini duyduğu, kuraklıktan etkilenenlere geçimlik buğday veren Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinden yardım almak fikrine düşer. ''Bir gideyim'' der ve Hacı Bektaş dergahının yolunu tutar. Yol uzundur. Birçok köy, kasaba, şehir görür, insan tanır. Uzun bir yolculuktan sonra köye yaklaşınca düşünmeye başlar. e boş giden boş çıkar. Bir şey götürmek lazım ama ne?'' Dağlardan alış toplar, heybelerini doldurur, nihayet Hacı Bektaş'ın dergahına gelir. Piri ziyaret ederek hediyesine verir ve bir miktar buğday ister. Yunus Emre'nin bu ihlası Hacı Bektaş'ın pek hoşuna gitmiştir. Ona lütuf ile muamele ederek birkaç gün dergahta misafir eder. Yunus geri dönmek için acele etmektedir. Dervişler, pire Yunus'un aceleci olduğunu, işinin olduğunu dönmek istediğini anlatırlar. Ancak Yunus Emre'deki cevheri gönül gözüyle gören Hacı Bektaş, Evladım, buğday mı ister yoksa erenlerin himmetini mi istersin diye sordurur. Sorunun sırrından gafil olan o an Yunus, ''Ben himmeti ne yapacağım? Bana buğday gerek.'' der. Hacı Bektaş-ı Veli, ''Heybelerinin aldığı kadar buğday doldurun ona, teslim edin.'' der. Dediği gibi yapılır. Buğdayları güzelce alan Yunus Emre, yine yola revan olur. Lakin, Yolda gaflet uykusundan uyanır, içine pişmanlık duygusu kaplamaya başlar. ''Ben ne yaptım ya? Himmet alsaydım, buğdayı da bir yerden bulurdum. Ah kafam!'' dedi. Derhal geri dönerek kendisini karşılayan dervişe ''Selamun Aleyküm, Erenler himmet ettiği nasibi versin, buğdayı bakın geri bırakıyorum.'' Ne olur söyleyin dedi. Ve aleyküm selam dediler. Hocamıza söyleyelim. Vardılar, durumu Hacı Bektaş'a bildirdiler. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri, o ihsanın anahtarını Tapduk Emre'ye verdiklerini, bu yüzden eğer isterse gidip nasibini ondan almasını söylediler. Bu cevap üzerine Yunus, Tapduk Emre dergahına gider ve tüm olan biteni tek tek anlatır. Tapduk Emre, ''Halin bize malum oldu.'' der ve yol haritasını çizer. ''Hizmet et, emek ver, nasibini al.'' Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer derler ya, daha öncesinde fırsatı kaçıran Yunus, o himmete nail olabilmek için o kadar çalışır ki bir rivayete göre 40 yıl Taptuk Emre dergahında hizmet eder. Tekkeye odun taşımakla görevli. Fakat o 40 sene içerisinde bir kez bile yamuk bir, eğri bir odun götürmez yanında. Yunus'un şeyhine taşıdığı odunların içinde hiç eğri yamuk olmaması Tapduğ'un gözünden elbette kaçmaz. Sonra Yunus'a odunluktaki odunları gösterir bir gün. Ey Yunus! Dağdan kestiğin, getirdiğin odunların hepsi kuru ve hepsi düz. Meraklandım. Acaba ormanda hiç eğri odun yok mu evladım? Yunus Emre gülümser ve cevaplar. Ormanda eğri odun var olmasına var efendim. Ama sizin dergahınızdan içeri odunun bile eğrisi giremez diye cevap verir. Aynen dizelerinde söylediği gibi. Taptuğun tapusunda... Kul olduk kapusunda, Yunus miskin çiğ idi, pişdük elhamdülillah. Tapduk eyydir bu Yunus'a, Bu aşk Hakk'a irer ise, Kamulardan ol yücedir, Ben ana nice ireyim. Sorun Tapduklu Yunus'a, bu dünyadan ne anladı? Bu dünyanın kararı yok. Sen neymiş, ben neymiş? Tapduk diyem cümle dile. Anlamışam deme kula. Yunus dahi hod kim ola? Bu sözleri diyen benem. Evet, Yunus Emre, Tapduk hazretlerine hizmet ederken, bir türlü feyze erişemediğini görüp canı sıkılır ve tekkeden ayrılır. Yolda birkaç dervise, dervişe rastlar. Onlarla yoldaş olur. Akşam olunca dervişlerden biri dua eder. Cenab-ı Mevla, gayb aleminden bir sofra gönderir, Yerler, içerler. Ertesi akşam öbür dervişe sıra gelir, o da dua eder. Hasılı bizim Yunus'a da sıra gelir. E ne söyleyecek? Der ki, Ya Rabbi, bende şu insanlar gibi feyiz yok. Yalnız sen benim yüzümü kara çıkarma bunların yanında Allah'ım. Bunlar kimin yüzü suyu hürmetine senden yemek istiyorlarsa ne olur lütfet. Zaten her şey senden gelir Allah'ım. O akşam bir de bakarlar ki her akşam gelenden daha fazla sofra var. Dervişler merak ederler. Sen kimin hürmetine dua ettin? Söyle. Söylemek istemese de çok ısrar ederler. Yunus da önce siz söyleyin der. Onlar da biz duayı, Tapduk Emre'nin kapısında kırk yıl hizmet eden bir er varmış. Onun hürmetine yapıyoruz derler. Yunus Emre utanır, feyze erişmiş olduğunu, fakat kendisinin bilemediğini anlar, derhal döner, ve sabaha karşı Taptuk Emre'nin dergahına gelir. Şeyhin hanımı Ana Bacı'dan şeyhe kendisini affettirmesini rica eder. Ana Bacı: Evladım, sen kapının eşiğine yat. Şeyh namaza çıkarken ayağı sana dokunur ve "Kim bu?" diye bana sorar. "Ben Yunus" derim. "Bizim Yunus mu?" derse, anla ki gönlünden çıkmamışsın. Hemen af dile. Yok eğer hangi Yunus derse anla ki gönlünden çıkmışsın evladım. Artık derdine derman ara. Tapduk emrinin gözleri görmezmiş. Yunus ana bacının dediği gibi yapar. Bizim Yunus mu diye sorunca kendisinden af diler ve suçunu bağışlatır. Fakat Tapduk Emre, mertebeni öğrendin, artık burada duramazsın. Asamı attığım yere gider, orada ruhunu teslim edersin, der. Ve asasını ileriye atar. Rivayete göre Yunus Emre bu asayı beş sene arar. Sonunda Sarıköy'de bulur. İşte orada da Hakkın rahmetine kavuşur. Bir de size Nalıncı Baba kıssasını anlatayım. Asıl adı Muhammed Mimi Efendi. Nalıncı Baba diye bilinir. Sultan Murat Han bir rüya görür. Telaşla sadrazamı yanına alır ve öyle emrolunduk diye molla kılığında un kapanına giderler. Görünen o ki, padişah, hala gördüğü o tesirindedir ve gideceği yeri adı gibi bilir. Hızlı ve kararlı adımlarla beyazıta çıkar, döner vefaya, zeyrekten aşağılara sallanırlar, un kapanı civarında soluklanırlar. Padişah, Etrafına dikkatle bakınır İşte tam o sırada Gözüne yerde yatan bir ceset ilişir Allah Allah Sen de görüyor musun? Evet padişahım Hemen sorar Kimdir bu? Ahali Aman hocam derler Hiç bulaşmayın Ay yaşın Sarhoşun biri işte Peki nereden biliyorsunuz der. E müsaade et de bilelim. Kırk yıllık komşumuz. Bir başkası da araya girer. Biliyor musunuz der. Aslında iyi sanatkardır. Azaplar çarşısında çalışır, nalının hasını yapar. Ancak işte demek ki kazandıklarını içkiye fuhşe harcayınca bir faydası olmamış. Hem biliyor musunuz? Şişe şişe eve şarap taşırmış. Nerede mimli bir kadın varsa takarmış peşine götürürmüş evine. Benden duymuş olmayın. Yaşlının biri çok öfkelidir. Evet doğru söylüyor der. İsterseniz komşulara sorun. Sorun bakalım. Onu bir cemaatte namazda gören olmuş mu? Hasılı, mahalleli, Döner ardına gider. Tam vezir de toplanacaktır ki padişah merakla sorar. Hayırdır vezir sen nere? Bilmem. Bu adamdan herhalde uzak durmak istersiniz. Millet bu vezir. Çeker giderler. Kimseye bir şey diyemem. Ama biz gidemeyiz. Kimse kim? Allah'ın bir kulu. Adam ne olursa olsun bizim tebaamızdandır. Böyle bırakamayız. Defiş, defin işini halletmemiz gerek. Vezir bir çare önerir. İyi ya der. Efendim saraydan birkaç hoca yollarız... ...ve böylelikle vebalden kurtulmuş oluruz. Olmaz der. Rüyadaki hikmeti çözmemiz lazım vezir. Ben rüya için buraya geldim. Bunda bir hikmet var vezir. Doğru ya der. Peki efendim... Benim ne yapmamı istersiniz? Dervişliğe devam edeceğiz bir süre daha. En azından şu naaşı kaldıralım. Aman efendim der Vizir, biz nasıl kaldırırız? bayağı kaldırırız işte. Yapmayın etmeyin sultanım, bunun yıkaması var, paklaması var, tekfini, telkini var. Merak etme der padişah, ben beceririm. Ama önce bir gasilhane bulmalıyız. Şurada bir mahalle mescidi var. Olmaz. Vefat eden sen olsaydın, nereden kalkmak isterdin? Ne bileyim efendim, Ayasofya'dan, Süleymaniye'den, en azından Fatih Camii'nden. Ayasofya ile Süleymaniye'de devlet erkanı çoktur. Orada bizi tanıyanlar çıkar. Ama Fatih Camii'ni iyi dedin. Hadi yüklenelim. Ve gelirler camiye. Vezir sağa sola koşturur, kefen, tabut ayarlar. Padişah bakır kazanları vurur ocağa. Usulü erkanınca bir güzel yıkarlar ki, naaş ayan beyan güzelleşir sanki. Yüzünde bir nur hasıl olur. Hem de manalı bir tebessüm okunur dudaklarında. Padişahın da, vezirin de kanı ısınmıştır bu adama. Meçhul nalıncıyı kefenler, tabutlar, musalla taşına yatırırlar. Ama namaz vaktine de bir hayli var. Bir ara vezir sıkıntılı sıkıntılı yaklaşır ve ''Sultanım'' der. ''Biz yanlış yapıyoruz galiba.'' ''Neden, ne yaptık ki?'' ''Efendim heyecana kapıldık. Sorup soruşturmadan buralara getirdik cenazeyi. E kim bilir belki hanımı vardır, oğlu vardır, akrabaları vardır, belki yetimleri vardır. Doğru dedin. Öyleyse sen başını bekle. Ben şöyle bir mahalleye dolanıp geleyim. Vezir cüzüne, tesbihine, duasına döner. Padişah garip maceranın başladığı o noktaya gider. Nitekim sorar, soruşturur. Padişah olduğunu tabii kimse bilmiyor. Nalıncının evini bulur sonunda. Kapıyı yaşlı bir kadın açar. Bütün yaşananları padişah anlatmış, o da bunları metanetle dinlemiştir. İlginçtir ama, sanki o yaşlı kadın, kocasının bu vefat haberini bekler gibidir. Hakkını helal et evladım, der. Belli ki çok yorulmuşsun. Sonra eşiğe çöker kadın. Elini yumruk yapar, şakaklarına dayar. Sonra silkinip konuşmaya başlar. Ah ah biliyor musun oğlum? Bizim efendi bir alemdi vesselam. Akşamlara kadar nalın yapardı. Ama birinin elinde bir şarap görmesin, elindekini avucundakini verir satın alırdı. Sonra getirip dökerdi helaya. Padişah şaşkın. E peki niye anne? Niye mi evladım? Ümmeti Muhammed içmesin diye. Fe subhanallah dedi padişah. Sonra malum kadınlar var biliyorsun. Allah hidayet versin hepsine. Parası biraz fazla olduğu zaman o malum kadınların ücretlerini peşin öder eve getirirdi. Ben sizin zamanınızı satın aldım mı aldım derdi. Öyleyse şimdi dinleyin bakalım. Sonra o çeker gider ben onlara saatlerce menkıbeler anlatırdım. Padişah daha da bir şaşkındır. Allah Allah! Millet ne zannediyor halbuki? Milletin ne sandığı umrunda değildi. Hoş, o hep uzak mescitlere giderdi. Öyle bir imamın arkasında durmalı ki, derdi tekbir alırken kabeyi görmeli. E evladım dedi, öyle kaç tane imam kaldı ki şimdi. İşte bu yüzden nişancıya, sofulara giderdi namazını kılmak için. Hatta bir gün bak efendi dedim. Sen böyle yapıyorsun ama komşular seni kötü belleyecek. İnan cenazen kalacak ortada. Şurada yığılıp gitsen ölsen cenazeni kimse kaldırmayacak dedim. Padişah meraklı. Peki ne dedi size? Heh, ne mi dedi evladım? Kimseye zahmetim olmasın deyip mezarını kendi kazdı bahçeye. Ama ben üsteledim. Yahu dedim bey, iş dedim mezarla bitiyor mu? Seni kim yıkayacak, kim defnedecek, kim kaldıracak? Merak ettim dedi cevabını. Ne dedi size? Ah evladım, dedim ya alem adamdı benim kocam. Allah büyüktür hatun dedi, hem padişahın işine gelsin beni gömsün.